''Sevimli şeyleri neden sıkıştırmak ve mıncıklamak istiyoruz?'' Yazar, Caner Telimenli. Editör, Çağrı Mert Bakırcı. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Eskiden Elmira diye bir çizgi film karakteri vardı. Hayvanları öldüresiye severdi. Çoğumuz sevimli bir şey görünce aynı tepkiyi veriyoruz. Uzmanlar, bunun şiddet dürtüsüyle bir alakası olup olmadığını araştırdılar. Kişilik ve sosyal psikoloji cemiyetinin etkinliğinde sunulan bir araştırmaya göre, sevimli bir şey görmek gerçekten de içimizdeki şiddet dürtüsünü uyandırmaktadır. Araştırmacılar, 109 kişiden oluşan bir gruba sevimli hayvan resimleriyle karışık normal resimler gösterdiler ve katılımcılardan tepkilerini ifade etmelerini istediler. Tahmin edilebileceği gibi, sevimli fotoğraflara ''O kadar sevimli ki ölebilirim'' tarzı tepkiler daha yüksek oranlarda verildi. Resimdeki hayvan ne kadar sevimli ise, Verilen tepki de o derecede artış göstermektedir. Araştırmacılar bu olayı sevimli saldırganlık olarak adlandırmaktalar. Yani kısaca bir şey o kadar sevimli olabilir ki sizi çılgına çevirebilir. Tabii ki bilimsel araştırma metodolojisine uygun olarak ilk deneyin geçerliliğini test etmek için ikinci bir deney de düzenlenmiştir. Bu sefer resimleri gösterirken deneklerin eline balonlu naylon verildi ve görselleri izlerken patlatmaları istendi. İnsanlar normal ve komik resimlere bakarken 80 ila 100 tane baloncuk patlatırken, sevimli bir şey gördüklerinde patlattıkları baloncuk sayısı 120 civarına çıkmıştır. Araştırmacılar saldırganlıktaki bu ufak artışı sevimli bir şey görüp ona ulaşamayınca yaşadığımız hüsrana bağlamaktadırlar. Bir bebek resmi gibi sevimli bir şey görünce onunla ilgilenip ona daha uzun süreler bakmak, hatta mümkünse dokunarak deneyimlemek istiyoruz. Ancak resim üzerinden bir bebeğe erişmek mümkün olmadığından önce hayal kırıklığına uğrayıp sonra kızıyoruz. Başka bir yorum ise aşırı pozitif duyguların yarattığı bu durumun onları negatif duygulara dönüştürerek üstesinden geldiğimiz yönünde. Yani zihnimiz aşırı sevimli düşüncelerle baş etmek için onları zıt duygulara dönüştürüyor olabilir. Bu da çok mutlu olunca ağlamak gibi bir durum olarak değerlendirilmektedir. Seslendiren Altay Kenger